Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu Muhammedin Ve ala alihi ve sahibi ecva'in cenab Allah 53 ve 54. ayet-i kerimelerde Taha Suresinin Yeryüzünün Bizim için ne faydaları ihtiva ettiğini orada çeşitli bitkilerin Cenab-ı Allah tarafından yetiştirildiğini yolların açılmış olduğunu bunların hem bizim tarafımızdan yenilecek hem davarlarımızın otlatılacağı yerler olduğunu belirttikten sonra yerin aynı zamanda bizim için bunun dışında da çok anlamlı olduğunu, adeta dünya ve ahiret hayatımızın vazgeçilmez bir yeri, bir mekanı olduğunu belirtmek üzere, geçen dersimizde sonda bırakmış olduğumuz, yani mealini vererek bırakmış olduğumuz ayet-i kerimeden bugün başlayacağız inşallah. Estağidu billah diyor ki Cenab-ı Allah belirttiğimiz ayet-i kerimede yani 55. ayet-i kerimede. Minhâ halaknâkum min sîzi ondan yarattık. Yerden, arzdan yarattık. Ve fîhâ nuîdükum. Sizi tekrar oraya iade ediyoruz, ederiz. Ve minhâ nukhrijukum târatan öhrâ. Sizi bir defa daha oradan çıkartıyoruz. Şimdi bu üç cümlelik ayetin son cümlesi iman ile küfür arasındaki bir ayrılık noktasıdır. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını inkar etseler bile birileri insan oğlunun yerden beslendiğini, insan vücudundaki elementlerin birebir yerdeki elementlerle örtüştüğünü İtiraf edip kabul ediyorlar. Dolayısıyla bundan sonra gerisi sadece inkardır. İnsanın yerden yaratıldığının inkardır yani. Ancak hiç ihtilaf olunmayan bir konu şu ki bizim tekrar yere iade edildiğimiz. Herkes er veya geç o geldiği yere ne yapıyor? Dönüyor. Zamanı gelince dönüyor. İstese de dönüyor, istemese de dönüyor. Geriye bizim oradan çıkartılacağımız. Dikkat edersek burada fiillerin öznesi hep Cenab-ı Allah'tır. Bizi yerden yaratan da Allah, bizi öldürüp yere ade edilmemizi sağlayan da Allah ve dolayısıyla bizi tekrar oradan çıkartacak olan da Allah'tır. O halde müminin, iman eden insanın herkes için vazgeçilmez, Temel kader çizgisini, bu temel kader çizgisini çok iyi kavraması ve onu iyi anlayıp ona göre kendisini hazırlaması gerekiyor. Bu üç cümle bütün beşeriyet arasında ortak çizgidir. Hepimiz oradan yaratıldık, hepimize hitap ediliyoruz zaten. Hepimiz ölümden sonra tekrar oraya dönüyoruz, döndürülüyoruz ve bir daha oradan çıkartılacak. Biz oradan boşuna yaratılmadık, yerden boşuna boşuna yaratılmadık, geldik imtihan edildik. O halde yerden bir defa daha çıkartılmamızın da boşuna olmaması mantıkın bir zorunlu gereğidir. Zorunlu bir mantıktır. Boşuna çıkartılmış olmayacağız. Yaratılışımız boşumuza değil, boşuna değildi çünkü. ...oradan çıkartılışımız da boşuna olmayacaktır. Bunun bir sebebi, bir hikmeti vardır. İşte Firavun'a bunlar da ve Firavun dolayısıyla bütün insanlığa... ...hatırlatılarak insanoğlunun ölümden sonrası için... ...yani yerden bir defa daha çıkartılacağı hayat devresi için, ebedi hayat için gerekli hazırlıklarını yapması isteniyor. Bütün beşeriyet bu temel çizgide ortak olmakla birlikte herkesin zamanı, mekanı, doğuş, şekli, keyfiyeti ve diğer ayrıntıları birbirine benzemiyor. Her birimizin mukadderatının, amelinin ayrıntıları diğerine benzemez. Kimisinin salih ameli ağırlıkta, kimisinin salih olmayan ameli ağırlıkta. Kimisi mes'ud, kimisi bedbah. Kimisi varlıklı, kimisi fakir. Kimisi şöyle, kimisi böyle. Velhasıl aramızdaki bu müşterek çizgiye rağmen yani yaratılış, ölüm ve diriliş çizgisi hepimizde müşterek olmasına rağmen Keyfiyetler hepimizin ayrı ayrıdır. Hepimiz ölüyoruz ama hepimiz aynı şekilde ölmüyoruz. Kimimiz mümin ölüyor, Rabbim iman üzere ölüm nasip etsin. Amen. Kimileri kafir ölüyor. Kimileri ölümü çok rahattır. Biz görsek veya görmesek fark etmez. Kimileri çok rahat ölür. Kimileri sıkıntı üstüne sıkıntı çeke çeke ölür. Belki kısacık bir zaman kapladığı düşününü düşündüğümüz o basit bir ölüm, kısacık bir zaman da gerçekleştiğini düşündüğümüz bir ölüm, eğer salih bir amel sahibi değilse o kimse, o kısacık zaman bir saat, iki saat her ne kadarsa veya bir gün veya iki gün, Belki onun için asırlarca, belki yüzyıllarca göremeyeceği, çekemeyeceği azaba veya nimete muadil olabilir. Bu ölüm keyfiyetini belirleyecek, şekillendirecek, keyfiyetlendirecek olan şey bizim dünya hayatındaki amelimizdir. E demek ki görünüşte herkes ölür fakat ...herkesin ölümü farklıdır. Ölüm keyfiyetimizi ne belirler? Bizim dünya hayatındaki amellerimiz. Onun için nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz... ...diye özetleniyor iş. Biz nasıl yaşarsak öyle ölürüz ne demek? Salih bir amel ile hayatımızı zenginleştirirsek... ...o salih amelin Allah'ın lütfu ile vereceği rahat, huzur ve itminan ile ölümümüz rahat olacaktır. Ölüm bizim için dünyada sevdiklerimizden ayrıldığımız bir hadise, bizi ayıran bir hadise değil. Aksine bizleri Allah'ın rızasına kavuşturan bir yeniden doğuş olur. Yeniden bir canlanış olur. Yeniden nimetlerle dolu belki bir aleme hazırlık onun için ölümümüzü ifade yerindeyse şeklini, bahiyetini, keyfiyetini tespit etmek bile bizim elimizde. Vaktini biz tespit edemeyiz. O tamamıyla Allah'ın elindedir. Fakat ölüm keyfiyetimizi biz belirleyebiliriz. Onun için Ariel Sharon keferesi bu kadar masum Filistinliyi bombalayarak öldürdüğü zaman kendi ölüm keyfiyetini hazırlamış oluyor. Kim bilir Allahü Teala her bir masum sebebiyle ölen her bir masum sebebiyle onun canını kaç tane ölüme bedel olarak zorlaştıra zorlaştıra almıştır ve bu. Bütün kafirler, bütün zalimler için aslında ibret olacak hadise. Fişini çektikleri zaman çekilen resimlerini gördüğünüzü bilmiyorum ama o belki 200-300 kilo gelen o insan böyle ufacık bir tavşan yavrusu kadar veya belki bir keçi yavrusu kadar kalmıştı. Ve o halde vaziyetini yaşadı kim bilir neler neler. Çektiği orasını Allah'tan başka kimse bilemez. Ölümden sonra daha önce zannederim Araf suresinde ilgili ayet kerime vesilesiyle anlatmıştık. Hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere müminlerin ruhu da kafirlerin ruhu da önceleri semavata yükseltir. Kafirin ruhu semavata doğru yükseltildiği zaman geçtiği her bir melek grubu bu ne kötü koku, bu ne pis ne bermak bir koku diye rahatsızlıklarını belirtirler. Netice itibariyle çıkacağı yere kadar çıkar, semanın kapısının açılması istemiş. O ruhu taşıyan melekler tarafından. O kimdir diye sorarlar. Kapının öbür tarafındaki melekler. Bu filan oğlu filanın ruhudur derler. O ruha lanetler okurlar ve derler ki onun yeri burası değil. Onu siccine indiriniz denilir ve azap göreceği azap dolu ruhlar arasına bırakır. Müminin ruhu ise bunun tam aksine. Öbürü çok berbat, kötü kokan kefenlere sarılırken tabi ruhun kefeni de kendisine göredir. Bedenin kefeninden elbette farklı olacaktır. Çünkü ruh da farklıdır. Adı kefen de olsa her birisinin kefeni kendisine göredir. Semavata doğru çıkartıldıkça o ruhun geçirildiği her bir melek grubu bu ne kadar güzel bir koku, bu ne kadar hoş bir koku diye o kokudan ma mahtiyar olurlar. Allah. Semavatın kapısına geldiği vakit kapı çalınır. Bu kimin ruhudur diye sorarlar. Filanoğlu filanın ruhudur diye cevap verirler. O ne güzel ruhtur, onu bildiğine götürün, orada Ölümden sonra dirilişe, mahşer vaktine kadar kalacağı yere götür. Böylelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifinde belirttiği kabir ya cehennem çukurlarından bir çukur ya cennet bahçelerinden bir bahçe olarak o ruhlar için siccin veya illiğin aleminde ne olur? Tecelli eder. Yoksa biz bir herkesin her gün bir kabri eşelenir. Belki açılan her bir kabirde senelerce önce orada gömülmüş kimseler vardır. Ne bir gedik görürsünüz, ne bir oyuk ne de bir şey. Nasıl kazılmış bırakılmışsa öyledir. Ama burada illiğin ve siccin denilen yerler, siccin, sicinin mübalağa kipidir. Zindan, artık zindan kelimesi ne kadar korkunç söylenebilirse... Öyle. Siccin odur. Siccin değil mesela. Siccin. Zindanlara atılanların atıldıkları yerler. Milliyin yüceler yücesi yerler. Bu şekilde oraya iade edildik. İade edildikten sonra ruhlarımız da varmaları gereken yere varır. Zamanı gelince Cenab-ı Allah hadis-i şerifte belirtildiği üzere kıyamet koptuktan sonra mahşerden önce insanların diriltilmesi için semadan özel bir yağmur yağacaktır. Bu yağın yağmurla bu yağın yağmurla herkesin o çürümeyen usus -us denilen belki bir mercimek tanesi, belki daha küçük bir kemik parçacığından her birimiz oradan baklanın, sebzenin gürül gürül yetişmesi gibi yetişecek. Herkes kendi ac denebinden ne yapacak? Çıkacak. Ve insanlar bahşere hızlıca koşacaklar. Ke ila nusubin yufidun diye. Yani o insanlar sanki törene giden Örene giden kafirlerin dikili taşlara koştukları gibi mahşere koşarlar. يَوْمَ يَدْعُدْ dâi اِلَى شَيْءٍ نُّكُرْ حُشَّعَنْ اَبْصَارُ Davetçi o gün görülmedik bir şeye çağıracak. Gözleri zilletle yere bakarak koşacaklar. Çünkü hiç kimse mahşerde kendisine ne yapılacağını bilmez. Salih ameli olanlar bile henüz daha hadise, onlar için netlik kazanmadığı için onlar da korkacaklar, onlar da ürkecekler, onlar da endişeli gelecekler. Mahşer. Rabbim ölümümüzü de, dirilişimizi de, nimetiyle müyesser, kolay kılsın ve bu hallerde hep rahmetini üzerimizden esirgemesin. Ondan sonra Firavun'a bu hakikat hatırlatıyor. Hatırlatılıyor. Çünkü Firavun ne demişti? فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْعُولَ demişti. Geçmiş kavimlerin durumu ne? Demişti. Böylelikle Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam masıtasıyla ...verilen cevapları... ...bizlere aktarıyor. Bu sefer tekrar doğrudan... ...üçüncü şah zamiriyle... ...Firavun'dan söz ediliyor. Ve اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَا Yemin olsun... ...biz Firavun'a... ...bütün ayetlerimizi... ...gösterdik... ...fakat o ne yaptı? Yalanladı ve... Doğruyu, hakkı, o ayetlerin, mucizelerin gösterdiği, delalet ettiği hakikati kabul etmeye yanaşmadı. Burada ayatina kullehe, bütün ayetlerimiz, yani Musa aleyhisselam ile birlikte gönderdiğimiz, gerek tilavet olunan ayetlerimizi, gerekse, Musa Aleyhisselam vasıtasıyla gösterdiğimiz mucizelerimizin hepsini ona gösterdik. O gördü. Gördü fakat yine de yalanladı ve yüz çevirdi. Ayet kesin delil demektir aynı zamanda. Belge demektir. Bütün bunca ayetleri gördüğü halde o yalanladı ve ve yüz çevirdi. Yani iman etmeyi kabul etmedi. Buna karşılık ne dedi? Kâle eci'tenâ lituhricenâ min ardına bisihlike ya Musa. Dedi ki ey Musa sen bu topraklarımızdan, bu ülkemizden yaptığın sihrinle bizi çıkarmak için mi geldin? Bütün müfsid yönetimler, bütün zalim nizamlar, bütün kafir rejimler, Müslümanları hep bu şekilde itham etmişlerdir. Neymiş? Müslümanlar yönetimi ele geçirmek istiyorlar. E güzel. Siz ne için çalışıyorsunuz peki? Siz de yönetimi elden bırakmak istemiyorsunuz. Nizamı elden bırakmak istemiyorsunuz. İpin ucu elinizden gitmek iste gitsin istemiyorsunuz. Ayaklarınızın altından kilimin çekilmesini istemiyorsunuz. Yani siz dünyadan yalnız biz istifade edeceğiz diyorsunuz. Ve mazlumların ensesinde boza pişirmeyi sürdürmek istiyorsunuz. Müslümanlar yönetimi ele geçirmek istiyorlar. Tabi geçirmek istiyorlar. Ama bizim farkımız var. Biz yönetimi sizin gibi, nefsimizin arzu ettiği gibi, hevamız için, devletin, milletin, ümmetin hazinelerini, zenginlik kaynaklarını kefere peşkeş çekmek için ve artan kırıntılarını da kendimiz talan etmek için istemiyoruz. Biz yönetimi Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a söylediği gibi Allah'ın kullarını bana geri teslim ediniz. Biz kulların gasp edilmiş olan haklarını, kulların gasp edilmiş olan servetlerini, kulların zulme maruz bırakılmalarını ve birilerinin haksızca her türlü imkana sahipken Diğerlerinin çoğunluğun hem de çok büyük çoğunluğun en basit haklarından mahrum edilmesini istemiyoruz. Bunun sonunun gelmesini istiyoruz. Biz bunun için yönetimi istiyoruz. Siz bunu yapın yönetim sizin olsun. Bizim illa yönetimin başına biz geleceğiz diye bir derdimiz yok. İstediğimizi yapın. Allah'ın şeriatını uygulayın. Yönetiminize yardımcı olmayan namerttir ifade edilir. Mesela bizim yönetmemiz değil ki. Niçin biz diyoruz? Çünkü siz bizim inandığımıza inanmıyorsunuz. İnanmadığınız bir nizamı tatbik etmeniz zaten sizden beklenmez. Biz buna inanıyoruz, bu nizama iman ediyoruz. Olmaz. Olmaz. Sen nelerce önce birisi bana bir konuşma vesilesiyle böyle topluluk arasında ya sevi ya terk et demişti. Dedim oğlum, bu toprakları ben senden daha çok seviyorum. Hiç kimse bu toprakları, bu dünyayı hatta benden daha çok sevdiğini iddia edemez. Ancak benim gibi mümin olursa olur. ben bu toprakları o kadar çok seviyorum ki buralarda benim inancımdan, akidenden başka bir şeyin hakim olmasını istemiyorum. Bu topraklar benim için çok değerlidir. Çünkü benim inancımın hakimiyeti bu topraklar üzerinde <gülüyor> var olacak, kendisini gösterecek. Onun için öyle senin sev et veya sevya ya terk et demen, ne olmaz. Sen gerçekten seviyorsan ...gel seninle omuz omuza verelim... ...bu topraklara Allah'ın dinini hakim bulalım. Bunun için çalışmadığın sürece... ...bu toprakları sevme iddian da yalandır. Bu toprakların insanı sevme, sevme iddian da yalandır. Hiçbir zaman gerçeklikle alakası yoktur. Öyle bir şey olamaz. Onun için... ...bunlar... ...bu şekilde hep söylerler... ...sen ey Musa diyor... Sihrinle bizi topraklarımızdan çıkarmak için mi geldi? Ayetleri görüyor, mucizeleri görüyor. Kafayı sihre takmış ya. Herkesi kendisi gibi zannediyor. Zaten müminlerin akidelerini anlatmakta zorlandıkları nokta budur. Onlar ne görmüşler? Ana yasa yapıyorlar, yavru yasa yapıyorlar, tüzük çıkartıyorlar, şunu ediyorlar, bunu ediyorlar. Bakıyorlar ki 5 sene sonra işe yaramıyor. Kalkıyorlar, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Yazboz tahtası. Onun için havsalaları almıyor Ne diyorlar? Ya 14 asır önce inmiş bir şeriatla mı insanları idare edeceksiniz? Kafasını almadığı nokta bu. Zannediyor ki bütün yasalar kendi yasaları gibi. Sen 350 kişi, 500 kişi, 100 kişi, 600 kişi değil, 10 milyon kişi dahi gelseniz, beşeriyetin en ufak bir problemini adam gibi çözmek için kanun üretseniz yine başarısızsınız. Başarısızlığa mahkumsunuz. Kafaları böyle olduğu ve hakikati kendileriyle alakalı hakikati görüp bildikleri için İslam şeriatının 14 asır öncesinden itibaren kıyamete kadar her zamanın ve mekanın, her şartın ve durumun şeriatı olarak beşeriyetin her türlü problemini çözebileceğine akılları ermiyor. Kafaları bunu anlayamıyor, havsalaları almıyor. Çünkü onlar Allah'ın ilmini bilmiyorlar. Çünkü onlar Allah'ın hikmetinden haberdar değildirler. Çünkü onların onlar Allah'ın kürsisinin gökleri ve yeri kuşattığını bilmiyorlar. Çünkü onlar ancak çok az bir bilgiye sahip olduklarını bilmiyorlar. Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın ilmiyle ezel ve ebedi kuşattığını her bir şeyi bildiğini beşeriyetin Beşeriyeti yaratan olarak her türlü meselesini karşı karşıya kalması muhtemel her bir meselesini, problemini çok iyi bildiğini ve onun için en ideal çözümleri ortaya koyabilecek tek güç, kuvvet ve merci'in yalnızca Allah olduğunu bilemiyorlar. Onun için havsalaları almıyoruz. Onun için Firavun, yani günümüzdeki inançsızlar, Nasıl 14 asır öncesinin kanunları, şeriatı bizi yönetecek mi deyip havsalalarının bunu almadığını ortaya koyuyorlarsa, Firavun da aynıydı. Çünkü imanın karakteri de kıyamete kadar aynıdır, küfrün karakteri de aynıdır. Tabiatları değişmez, tavır ve tutumları, tepkileri, duruşları ve algılayışları da değişmez. Bu bir sünnetullah'tır. Onun için Firavun olayı anlayamıyor. Zannediyor ki Musa da sihirbaz. Veya mucizeleri gördüğü için inanıyor ama düzenin elinden, nizamın elinden, rububiyetinin elinden gitmesini istemiyor. İstemediği için kavmine o da sihirbazlardan bir sihirbazdır. O Mısır'da sihirbaz mı yoktu o zaman? Elini sallasan ellisi İşte diye kadar Böylelikle Musa'yı sıradan bir insan Sıradan bir bilgili O zaman bilgili kişiye de sihirbaz deniyormuş Sıradan bilgili bilgi sahibi bir alim Çok çok olacak bir üniversite profesörü gibi bir şey Daha fazla olamazsın diyor yani Onu söylemeye çalışıyor Ama hakikat tabi öyle değil bunun için devam ettiriyor, tehdide koyuluyor. Tarihin çizgisi değişmez. Karakterler aynı, kaldığı sürece aynı hadiseler benzer şekilde ortaya çıkar. Hadiselerin ama ana karakteri, tabiatı farklılık arz etmez. Kafirler, kafir nizamlar, kafir rejimler, İslam'ı ve müminleri kendileri için tehlike gördükleri yerde önce onları sıradan göstermeye çalışırlar. Ondan sonra onları tamahkar yok. İşte az önce bahsettik ya yönetimi elde geçirmek isteyenler bilmem neler vesaireler baktı ki bunların hiçbir faydası yok. Bunlar hız kesmiyor. Müminler vız vız, vız gelir bize diyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Kızları kesmiyorlar, o zaman tehdide başvuruyorlar. Fala natiyenn ka bi sihrim Biz senin sıradan bir insan olduğunu ispatlamak için diyor, yemin olsun senin getirdiğin sihrin bir benzerini getireceğiz. O halde faj'al biynana ve biynak muağidan la nuxlfu, nahlu veya anta, mekanan o halde bizimle senin aranda öyle bir buluşma zamanı tayin et ki ne biz ondan geri kalalım ne de sen. Ve dümdüz bir yerde itidalli bir yerde veya herkesin her şeyi görebileceği muhtedil adil olan bir yerde buluşalım diyor. Musa Aleyhisselam kendisine o kadar güveniyor ki herhangi bir gün tayin etmiyor. Bakın. Kale mev'idukum yevmuz zine Sizinle sözleşme günümüz sizin tören gününüz, bayram gününüz olsun. Hani 19 Mayıslar, 23 Nisan'lar, 30 Ağustoslar var ya öyle günler olsun diyor. Zine odur. Yevmuz zine. O gün, özel günde hepsi toparlanır, işte elbiselerini giyer, tören elbiselerini giyer, toplanır giderlerdi. Niçin? Çünkü o günde insanlar kalabalık olacak. Musa Selam kendinden emin. Ne kadar çok kişi görürse, o kadar çok kişinin iman etme ihtimali yükselecektir. O meydan okuyor, karşılıkta Musa Selam meydan okumakta ondan geri kaldı Hay hay. Öyle bir günde de buluşalım ki senin halkından tören günü olması hasebiyle hiç kimsenin içeride kalmayacağı, herkesin meydanlarında toplanacağı bir gün olsun. İşte sizin meydanlarınız Firavun meydanları. Firavun meydanında toplanalım diyor. Öyle bir yer, öyle bir gün. Üstelik Ve en yuhşaran nasuduha İnsanlar kuşluk vaktinde toplansınlar. Ne sabahın o bazı şeyleri belirsiz bırakan yeni aydınlığı, ne öğlenin yakıcı sıcağı, ne de ikindinin sabahkine biraz benzeyen, o bazı şeyleri karışık görmeye sebep teşkil eden o aydınlık. Aydınlığın en güzel, fakat yakıcı olmadığı bir zaman olan, Kuşluk vaktinde insanlar toplansın. Diyor. Madem mekanı ve zamanı bana bırakarak meydan okuyorsun. Ben de senin için, senin meydan okumana karşılık meydan okumanı en ileri dereceye götürebileceğin şekilde sana yardımcı oluyorum. Yani karşı meydan okuyorum. İnsanlar, hiçbirisinin evinde kalmayacağı bir gün var. O senin tören günündür, sizin bayram gününüzdür. Milli bayramınız, zilli bayramınız her neyse. O günde toplanacaksınız. Ve yer dümdüz olsun. Herkes meydanı, stadyumu rahat görsün. Arenayı güzel görsün herkes. Toplansın orada alan iyi görürsün. Ve kuşluk vaktinde olsun. Aydınlanma da tam şeyinde, kıvamında olsun. Bekliyoruz Firavun baktık ki iş ciddi. Musa Aleyhisselam geri adım atmıyor. O halde o da elinden geleni yapacak. Bunun için ne oluyor? Fetevella Firavun fecema'a keydehu thumma ata. Firavun arkasını döndü ve bütün hilebazlıklarını yapabileceği, kurabileceği bütün tuzaklarını Toplamayı, yapmayı kararlaştırdı. Sonra da geldi. Ve bu sefer kendimizi artık Musa Aleyhisselam ile sihirbazların herkesin yapacağını ortaya koyacağı alana geliyoruz. Sahne o sahne. 61. ayet diyor ki "Kalelehum Musa veylekum la tefteru ala Allah لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابًا وَقَدْ خَابَ مَنْ اِفْتَرًا Yazık size! Vay size! Veya kafir kalırsanız cehennemde cehennemin kendisinin kendisinden Allah'a sığındığı bir vadi olan veil size diyor. Veil böyle bir vadiymiş. La iftaro Allahı kâdim. Allah karşıyla, uydurup düz beyim. Fiyushtekim bir azab, otakdir da sizi bir azap ile siler süpürür. Vakit khab men iftira. Şüphesiz iftirada bulunan hüsran'a uğrar diyor. فَتَنَازَعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَاَسَرُّ الْنَجْوَى Bu sefer sihirbazlar kendi aralarında toplanıyorlar. Bir araya geliyorlar. Ne yapacakları hususunda birbirleriyle tartışıyorlar. Veya Musa'nın durumu ne olabilir? Bu adam bizim bize karşı eğer sihirbaz olsaydı alttan alacak yerde üst perdeden konuşuyor bizimle. Ya etmeyin eylemeyin gelin bu işin orta yolunu bulalım diyecek yerde bizi tehdit ediyor. Allah'ın azabıyla tehdit ediyor. Acaba bu ne olabilir diyorlar. Gerçekten de bu bir peygamber mi? Bunun işi gerçekten semadan mı, Allah tarafından mı idare ediliyor, yönlendiriliyor, mucize mi gösteriyor gerçekten? Yoksa bizim gibi bir sihirbaz mı? Görüş ayrılığına düşüyorlar. Veya konuşuyorlar. Hatta... Acaba buna karşı biz de meydan okusak mı okumasak mı konusunun dahi görüşülmüş olması muhtemeldir. Gizlice konuşuyorlar çünkü. Kalu in hazani lesahirani, yuridani min ardikum bi ve de ki, dediler, özne Sihirbazlar olabilir. Sihirbazların amirleri durumunda olan Firavun ve Firavun'un görevlendirdiği kimseler olabilir. Çünkü baktılar ki muhtemeldir. Baktılar ki sihirbazlar tereddüt gösterebilirler. İyisi bir onların meydan okumalarını sürdürmeleri lazım. Bunu sağlamak için onları tehdit etmek lazım. Dolayısıyla buradaki Kalu dedilerin öznesi Sihirbazların kendi aralarındaki konuşmalarının devamı olma ihtimali de var. Firavun'un zalimlerinin sihirbazlara bunu söylemiş olma ihtimali de var. İnhâzâni <gülüyor> lesâhirâh Bunlar hiç şüphesiz iki sihirbazdır. Yurîdâni en min ardıkum Sizleri kendi toprakların size ait olan bu topraklardan çıkarmak istiyorlar. Üsluba bakılırsa Yönetimin sihirbazlara söylediği üslub olma ihtimali daha yüksek. Allah-u Alem. Ve yedhebâ bi tarikatikumul muslâ. Sizin bu ideal rejiminizi, nizamınızı, düzeninizi alıp götürmek istiyorlar. El hak öyledir. Alıp götürmek istedikleri doğru rejimlerinin ideal olduğu yanlış. Neresi? Neresi? her türlü zulmün, her türlü isyanın, her türlü hayasızlığın, her türlü edepsizliğin, her türlü çirkefin, her türlü sömürünün uygulandığı bir nizamın neresi düzgün olabilir? Bugün bütün beşeriyet, şu kadar bin yıl önce, Firavun'un Mısırlılara, İsrailoğullarına, Kıptilere de hatta yaşattığı o zalim nizamın bir benzerini, hem de daha katmerli bir şekilde, hem de daha sağlam korunmuş, hem de daha sağlam esaslara dayalı, hem de daha sağlam organize edilmiş, hem de daha güçlü bir vaziyette, beşeriyete aynı şeyler tattırılıyor. Belki Mısır'da bir firavun vardı. Günümüzde Obama'sından başlayarak, efendim söyleyeyim, e, Keriye bilmem neye vesaireye varıncaya kadar İngiltere'sine, Fransa'sına, Almanya'sına, şurasına, burasına, Sisisi'sine, İblisi'sine vesaireye varıncaya kadar, Esed'ine varıncaya kadar. Firavun, oğlu Firavun, hepsi bir Firavun. Muhtelif istediği kadar Firavun. Eğer her Firavun'a bir Musa lazımsa, her Musa'nın da ifade yerindeyse her firavunun karşısına dikilmesi gerekiyorsa bugün bu firavini düzenlerin sarsılması bizim Musa gibi ifade yerindeyse ciddi hazırlıklarla kendimizi ümmet olarak keyfiyetlendirmemiz gerekiyor. Musa Aleyhisselam bunun hayatı daha önce geçtiği وَلَقَدْ فَتَنَّاكَ فُتُونَ Biz seni sınavdan sınava geçirdik. Musa aleyhisselam hep sınavdır. Ümmet, fitne sınavlarında pişiyor. Fitne bir fırındır. Buradaki sınav bir fırındır. Bu fırın madendeki lüzumsuzlukları, yabancı maddeleri, Zararlı maddeleri, değerini düşüren maddeleri eritip ve dışarıya atılmasını sağlar. Ümmetin şu anda çektiği imtihan muhtemeldir ki inşallah böyledir. Ümmetin Musa'larının, ümmetin Firavunların başına nizamlarını geçirecek Musa'larının, Harunlarının yetişeceği vesileler olur inşallah yalnız bir kıssa değil bu anlatılanlar kıssadan hisseye almak lazım Musa aleyhisselam Allah tarafından mücadeleye memur olunduğu andan itibaren mücadelesine ara vermedi Aratlıksız mücadelesini sürdürdü bu mücadeleye hep devam etti. Bizim de Musa Aleyhisselam'ı örnek alarak madem ki biz bu imanın farkına vardık, madem ki biz Allah'ın lütfuyla bu imanın zevkini tattık, bu zevki bütün beşeriyete de, de tattırmak mücadele azim ve kararlılığını Hiçbir şekilde fasıla vermeden, ara vermeden, gevşetmeden devamlı beşeriyete bunu taşımak, söylemek, anlatmak, ifade etmek ve onları buna davet etmek durumundayız. Bu arada Firavuni düzenler tıpkı Firavun'un Musa selama çıkarmak istediği gibi türlü zorluklar çıkartacaklar bizleri çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bırakmak isteyeceklerdir. Bunların hiçbiri bizim duruşumuzu değiştirmemelidir. Bütün bunların birer imtihan olduğunu ve geçici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Allah ne diyor? Mekenallahu liyezra'l mu'minina ala ma antum alayh. Allah müminleri üzerinde bulunduğunuz bu hal üzere bırakacak değildir. ''Eleyse's subhu bi diyor. ''İnne bev'idehumu subh'' ''Eleyse's subhu bi karib'' Şüphesiz onlara vaat edilen zaman onların vadesi sabahtır. sabah da yakın değil mi? Evet Allah'ın izniyle bir gün gelecek bu beşeri nizamların karanlıkları bu ümmetin fecri sadıkı andıran müstesna doğuş ve dirilişiyle inşallah tarihe gömülecek. Sakın Peygamber aleyhissalatü selam'a söylediği gibi Kur'an'ın ve la tu'jibuke kesratul habis pislerin murdarların çokluğu seni hayrete düşürmesin, seni imrendirmesin. Yine La yughrannaka <gülüyor> taqallubullezinekferu fil bilad. Kafirlerin ülkelerde diyar diyar dolaşmaları. Yani istedikleri gibi cirit atmaları. Sakın seni aldatmasın. Metau <gülüyor> qalil. Azıcık bir şekilde yararlanıyorlar. Summa mevahum cehennem. Sonra varacakları yer cehennem olacaktır. Ve biysel masir. O kötü bir dönüş yeridir. Evet. Er veya geç orada fakat Allah'ın izniyle ümmet kendi elleriyle zalimlerinin belki hepsini olmasa bile en azından ilahi vaadin gerçekleşeceği zamandaki zalimlerini zalimlerini ümmet kendi elleriyle vasıtasıyla Allah'ın takdiri için vasıta gerekiyor. O vasıtayla cehenneme gönderileceklerdir inşallah.